Bismillahirrahmanirrahim Haşr suresi Haşr suresi de medeni surelerden bir suredir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden peşe kadar göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih eder. Ve o azizdir Hakimdir Odur ehli kitaptan Küfretmiş olanları ilk sürübünde yurtlarından Çıkarmış olan Halbuki siz onların çıkarılacaklarını Çıkacaklarını Sanmıştınız Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı Fakat Allah'ın azabı Onlara hesaplamadıkları Yerden geldi ve kalplerine korku saldı. Kendi elleriyle ve inananların elleriyle evlerini yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Şayet Allah onlara sürülmeyi yazmamış olsaydı, dünyada onları azaplandıracak ve onlar için ahirette de Ateş azabı vardır Bu Onların Allah'a ve Resulüne Karşı gelmelerinden ötürüdür Her kim Allah'a karşı gelirse Muhakkak ki Allah Azabı şiddet dolandır Herhangi bir sıkma ağacını Kesmeniz veya Kesmeyip gövdeler üzerinde Bırakmanız hep Allah'ın izni ilendir Bir de fasıkları üsvay etmek için. Allah subhanahu ve teala göklerde ve yeryüzünde bulunanların hepsinin Allah'a hamd ve takdis ile ettiğini ona ibadet edip birliğini zikrettiğini haber veriyor. da ehli kitaptan küfretmiş olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkarmış olan yani nadir oğulları kabilesine mensup olan Yahudilerim. Göründü bastır ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde onlarla anlaşma yaptı. Ve kendilerinin Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den savaşmayacakları konusunda ahit aldı ve onlara da kendileriyle savaşmayacağı konusunda söz verdi. Ama onlar Ali sallallahu aleyhi ve arasındaki ahdi bozdu. Böylece Allah da kaçınılmaz olan intikama izin verdi ve engellenmez olan hükmünü onların üzerine indirdi. Aleyhissalatü Vesselam Müslümanların göz dikmedikleri o sağlam boşlu kalelerden onları çıkararak sürkün etti. Onlar ise bu kalelerin kendilerini Allah'ın yakalamasından koruyacağını sanıyorlardı. Bu durum onlara Allah'a karşı bir şey sağlamadı. Akıllarına gelmeyen şeyler başlarına geldi. Aleyhissalatü Vesselam onların Onları Medine'nin dışarına çıkarıp sürgün etti. İşlerinden bir kısım Şam üstlerine, neralara gitti. Ki burası toplanma ve yayılma yeridir. Bir grupta Hayber'e gitti. Onlar develeriyle taşıyabileceklerini taşımak üzere oradan çıktı. Beraberinde taşıyabilecekleri şeyleri taşıyor, taşıyamayacakları şeyleri de tahrip ediyorlardı. Bunun için Allah subhanahu ve teala, <gülüyor> Kendi elleriyle, inananların elleriyle evlerini yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri ibret alın, duyurmuştur. Allah'ın emrine muhalefet eden, Resulüne karşı çıkan ve onun kitabını yalanlayanların akıbeti böyledir. Nasıl dünya hayatında onları horlayıcı bir azaba müstahak kılmışsa, ahirette de onları elim bir azap beklemektedir. 6-7 Allah'ın peygamberine verdiği feye gelince siz onun için ne bir at ne de bir deve sürdünüz. Fakat Allah peygamberine dilediği kimselere karşı üstünlük verir. Allah her şeye kadirdir. Kasabalar halkından Allah'ın Resulüne say olarak verdiği Allah, peygamber, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Ta ki içinizden zenginler arasında elden ele dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber size ne verirse onu alın. Neyden de ney ondan sakının. Ve Allah'tan korkun ki Allah'ın azabı tetolandır. Burada Allah Subhanahu ve Teala seymanın özelliklerinden bahsediyor ve hükmünü açıklıyor. Fey, casirlerden savaşsız, at sürmeksizin ve deve koşmaksızın elde edilen her türlü maldır. Yukarıda zikri geçen nadir oğulların malları da böyledir. Bu malı elde etmek için Müslümanlar ne at ne de deve sürmüşler düşmana karşı çıkarak üzerine atılıp savaşmış değillerdir. Aksine Allah'ın onların kalbine saldığı Resullah korkusuyla kalelerinden inmişler. Bunun üzerine Allahu Teala da onların mallarını Resul'a vermiş. Bu sebeple o dilediği gibi o manlarda tasarruf yetkisine haizdir. Bu Ali selam o malları Allah'ın bu ayette zikrettiği şekilde iyilik ve menfaat alanlarına harcamıştır. Ve ve vesselam efendimizle alakalı o size neyi emretmişse onu yerine getirin. Neyden de nehyetmişse ondan sakının ki selah bulasınız diyor. Bu ayet-i kerime aynı zamanda umumdur. Allah Resulü ve vesselamın öğrettiği, emrettiği her şey üzerine geçerlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi ben size bir şeyi yasaklarsam ondan kaçının size bir şeyi emredersem de gücünüz niyetliği nisbette de onu yapın ve Allah'tan korkun muhakkak Allah azabı şiddetli olandır buyurmuştur. 8, 9 ve 10 yurtlarından ve mallarından çıkarılmış olan Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirler içindir. İşte bunlar sadıklarım kendileridir. Onlardan önce o diyarı yurt edilmiş ve göğüslerine imanı yerleştirmiş olanlar, kendilerine hizmet edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü işlerinde bir çekememezlik duymazlar kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile, onları kendi nefislerine tercih ederler. Her kim nefsinin tamahkarından korunabilmişse, işte onlar felaha erenlerin kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse, ise, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve iman etmiş olanlar için kalplerimizde kim bırakma, Rabbimiz muhakkak ki sen, rahipsin, Rahimsin Ve bunu suan okuyuet hak kazanan fakirlerin halini açıkladıktan sonra Ensar'ı överek onların faziletlerini ve şerefleriyle değerlerini açıklayarak kıskanç olmadıklarını, muhtaç olmalarına rağmen kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiklerini bildiriyor. Bakın sahabelerden bir tanesi <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ve Ey Allah'ın Resulü bittim Öldüm Ne oldu ki diyor Artık açlıktan ayakta duracak halim kalmadı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes'i hanımlarının yanına gönderiyor. Enes hepsinin yanından Boş geliyor. Bir kuru ekmek dahi yanlarında yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bunu doyurur? Bunu kim misafir eder? Allah onu hayırda kılsın dediğinde <gülüyor> sahabeden bir tanesi hemen ben diyor ve alıyor evine götürüyor. Hanımına kapıda itiraz etme bu Allah'ın misafiridir deyince hanımı Yama diyor, dadalar aç, onlara hiçbir şey yok. Sen onları uyut diyor. Kadın bir suya çakıl taşlarını koyuyor, altına ateş yakıyor. Çocukları açtıktan ayaklarına sarlarak uyuyor. Evlerinde olan ne varsa karanlıkta onun önüne koyuyorlar ve o hepsini yiyor. Sabah mescide geldiklerinde Allah subhanahu ve teala bu ayetleri indiriyor. Allah onlara hayret etti. Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde kendi nefislerine din kardeşten tercih ettiler. Allah onlardan razı oldu. Diyor. Evet. Kardeşlikteki paylaşma ölçü Allah'ın rızası işte burada. Allah subhanahu ve teala bu ayetleri indiriyor ki Kardeşlikteki ölçü, tutum, hareketin ne olduğu anlaşılsın. Fibirli, şımarık, ne olduğu belirsiz hareketlerden kaçınmak için. Bakın Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nedir? Zulümden sakının. Çünkü zulüm, kıyamet gününde zulümet karanlıktır. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiştir. Onları kan dökmeye, mahremlerini helal saymaya sevk etmiştir. Buyuruyor. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulümden korunun. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlık. Fuhuştan korunun. Çünkü Allah fuhuşu ve aşırı gitmeyi sevmez. Cimrilikten kaçının. Çünkü o Sizden öncekileri helak etmiştir. Onlara zulmü emretmiş, zulmetmişler. Azgınlığı emretmiş, azmışlar. Akrabalıkla sırayı rahmi kesmeyi emretmiş, Onlar da akrabalarına ziyareti kesmişler. Ve bu onların ateşe girmelerine sebep olmuştur buyuruyor. Allah subhanahu wa ta'ala nasihatı sultanlardan eylesin. Onlardan sonra gelenlerse derler ki, <gülüyor> Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve iman etmiş olanlar için kalplerimizi zekin bırakma. Rabbimiz muhakkak ki sen rauhtun, rahimsin. Bunlar da fakir olup, Seyman'la hak kazanan üçüncü zümledir. Birinci zümle muhacir, sonra ensar, sonra iyilikle onlara tabi olanlardır. Ama her ne kadar iniş sebebi hususi de olsa itibar umumdur. Allah subhanahu ve teala bu ayetteki geçen kelimeleri öğrenen ve onunla dua eden ve kalplerinde bizden önce geçmiş gelip geçmiş kardeşlerinde kin karez olmayan onlara dua eden ve Rabbimizden mağfiret dileyen insanların arasına bizleri de koysun. Bunlar güzel bir edep, güzel bir ölçü. Allah Subhanahu ve teala'nın bize bildirdiği. 11'den 17'ye kadar münafıklık etmiş olanlara bakmadın mı ki ehli kisaptan küfretmiş olan kardeşlerine eğer siz çıkarılırsanız andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Veya sizin aleyhinizde asla kimseye itaat etmeyiz. Eğer savaşa tutuşursanız muhakkak size yardım ederiz derler. Allah şehadet eder ki onlar yalancıdırlar. Amdolsun ki eğer onlar çıkarılsalar, savaşa çıksalardı, Onlarla beraber çıkmazlar, onlara yardım etmezlerdi. Yardıma gitseler bile mutlaka gerisin geriye dönerler, sonra da kendileri yardım görmezlerdi. Doğrusu onların kalbine korku salan Allah'tan çok sizlersiniz. Çünkü onlar anlamaz gruğudur. Onlar sizinle topluca savaşı alınacak surla çevrilmiş kasabalarda, veya duvarlar arasında kabul ederler. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen bunları toplu sanırsın ama kalpleri darmadağınaktır. Bu onların akletmez bir kavim olmalarındandır. Kendilerinden az önce geçmiş ve işlerinin vebalini takmış olanların durumu gibidir. Onlar için elin bir azap vardır. Şeytanın durumu gibi. Hani o insana Küfret deyip de küfür edince doğrusu ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım demişti. Nihayet ikisinin de akıbeti içinde ebediyen kalacakları ateştir. İşte zalimlerin cezası budur. Evet, Rabbimiz Sübhanahu Kuvveti Teala burada kafirlerin umum olan hallerinden bahsediyor burada belki her ne kadar Abdullah İbni Ubey ve benzeri münafıkların durumu haber verilse de ki onlar nadir oğullarının Yahudilerine elçiler gönderip kendilerine yardım edeceklerini her hususta yardımlarının sonsuz olduğunu eğer onlar çıkarsa çıkarılırsa kendilerinin de çıkarılacağını eğer onlar savaş ederse kendilerinin de savaş edeceklerini söylemişler ve ahitleşmişlerdi Allah subhanahu ve teala münafıklık etmiş olanlara bakmadın mı? Ehli kitaptan küfür etmiş olan kardeşlerine. Eğer siz çıkarılırsanız andolsun ki biz de beraber çıkarız. Ve sizin aleyhinizde asla kimseye itaat etmeyiz demişlerdi. Ve müteakiben Rabbimiz Allah şehadet eder ki onlar yalancılardır diyor. Ve Rabbimiz subhanahu ve teala dikkat ederseniz burada doğru sonların kalbine korku salan Allah'tırdir. Evet. Estağfurullah. Doğrusu onların kalbine korku salan Allah'tan çok sizlersiniz. Çünkü bunlar Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir. Çünkü akıl etmez bir topluluklardır. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala umumen müşriklerin ahlakını bize haber veriyor ve diyor ki kafirlerin ahlakından bahsederek onların Allah'tan daha çok müminlerden korktuğunu söylüyor. Hakikaten de öyledir kardeşlerim. Allah'tan korsalar, bu kadar zulüm, bu kadar işkence, bu kadar pislik, bu kadar karanlığın içinde dururlardı. Ve Allah'tan çok müminlerden korkmalarını hasep de hep yerlerini sağlamlaştırırlar. Buradalar Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi onlar sağlam kaleler, sağlam burçlar olmadan asla sizinle karşı karşıya gelmezler diyor. Ve sen onları değerli toplu zannedersin yani bir arada. Halbuki onlar darmadağınıktır diyor. Yani işlerinde hiçbir zaman ittifak halinde değillerdir. Bu da Allah Subhanahu ve teala'nın bizlere karşı bir rahmetidir. Aynen Allah Resulü ve vesselam efendimizin Rabbimden üç şey istedim. İkisini verdi, birini vermedi diyor ya. Topluca helak etme dedim. Bunu bana verdi. Rabbime hamd olsun ki, Rabbimize hamd olsun ki böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ve böyle bir dua kabul olmuş. Allah subhanahu ve şeytanın durumundan bahsediyor. Hani o insana küfret deyip de, küfredince doğrusu ben senden uzağım diyor ya. Bununla alakalı bu ayetin tefsiriyle alakalı genel nakilde kardeşlerim Abdullah İbni Mesud naklediyor. Bir kadın koyun gidiyor ve dört tane kardeşi var. Kadın Geceleyin bir rahibin kulübesinde kalıyor. Rahip bir gün onun yanına iniyor. Ve onunla cinsi münasebette bulunuyor. Kadın hamile kalıyor. Şeytan rahibe gelip onu öldür de göm. Sen sözü dinlenen bir adamsın diye vesvese veriyor. Rahip kadını öldürüp gömüyor. Abdullah ibn Mesih diyor ki Şeytan rüyalarında kadının kardeşine Kardeşlerine varıp kilisenin rahibi bacınıza ticavüz etti. Onu hamile bırakınca da falan yere öldürdü, gömdü diyor. Ertesi gün kadının kardeşlerinden birisi Allah'a hanım olsun ki dün gece ben bir rüya gördüm. Size anlatsam mı, anlatmasam mı diyor. Diğer kardeşleri hayır anlat dediklerinde adam rüyayı anlatınca öteki, öteki, öteki hepsi de ben de bunu böyle gördüm deyince Allah'a an dursun ki bu mutlaka bir şey için gösterilmiş bir rüyadır diyerek gidip krallarından rahibi tutuklamaz için yardım istiyorlar. Alıp rahibi onun yanına getirdiklerinde şeytan rahibe gelip doğrusu seni bu duruma düşüren benim. Benden başka kimse de seni bundan kurtaramaz. Öyleyse bana secde et de içine düştüğün durumdan seni kurtarayım. Rahip şeytana secde etti. Onu hükümdarlarının yanına getirdiklerinde şeytan ondan uzaklaştı ve rahip tutulup öldürüldü. Evet. Allah an kuvveti ala bizleri bu hallere düşmekten alıkoysunuz. 18, 19 ve 20 Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Nefisleri onu kendilerine unutturmuştur. İşte onlar fasıklardır. Cehennem ashabı ile cennet ashabı bir değildir. Cennet ashabı işte onlardır, kurtuluşa erenlerdir. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette İbn-i Celir naklediyor o da babasından Biz günün ortasında Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyorduk O sırada peygamberin yanına ayağı, başı açık, abaya bürünmüş Kılıçları kınından çıkmış Çoğunluğu mudar kabilesinden olan Hatta hepsi de mudar kabilesinden olan bir topluluk geldi Onların muhtaç durumunu görünce Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü değişti. İçeri girdi. Sonra çıktı. Bilal'e emretti. Ezan okudu. Ve namaz için kahmet getirdi. Namaz kıldı. Sonra hutbe okudu ve dedi ki, Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinizden korkun. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Bu ayeti sonuna kadar okudu. Sonra ve herkes yarın ne için, yarın için ne hazırladığına bir baksın ayetini okudu herkes dinarı dirhemi elbisesi ve buğdayından ve hurmasından ne kadar varsa tasattık etti hatta bir hurma parçasını bile tasattık etti evet ensardan bir kişi elinin alamayacağı kadar bir kese getirdi hatta kese avucuna sığmıyordu sonra birbirini izlediler Öyle ki ben yiyecek ve içecekten iki küme gördüm. Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün parladığını gördüm, şöyle diyordu. Kim İslam'a güzel bir sünnet işlerse, onun mükafatı, ondan sonra o işi yapanın mükafatı, hiçbirinin eczinden bir şey eksilmeksizin için ona yazılır. Kim de İslam'da kötü bir yol açarsa, onun günahı ve onu işleyenin günahı, Diğerinin günahından hiçbir şey eksilmeksizin onun üzerine olur buyurmuştur. İşte ey iman edenler Allah'tan korkun bu takvayı emretmekte. Takva emredilen şeyin yapılması ve yasaklanan şeyin terk edilmesini içerir. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Nefisleri onu kendilerine unutturulmuştur. Allah'ın zikrini unutmayın ki ahiretinizde size fayda verecek olan ve kendi yararınız olan amelleri unutursunuz. Çünkü ceza amelin cinsindendir. İşte onlar fasıklardır. Kıyamet günü helak olan, ahirette hüsrana uğrayan, Allah'a itaattan dışarı çıkmış olan kimselerdir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, Cehennem asabı ile cennet asabı bir değildir. Cennet asabı işte onlar, kurtuluşa erenlerdir buyurmuştur. İnananla küfreden cennetle cehennem muhakkak ki bir değildir. Cennet asabı işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 21'den 24'e kadar Şayet biz bu puanı bir, bir daha indirmiş olsaydık. Sen onun Allah korkusundan baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. İşte biz bu misalleri insanlara anlatırız. Belki düşünürler. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O Rahmandır Rahimdir O öyle Allah'tır ki Ondan başka ilah yoktur Melik Kutlüs Selam Mümin Müheymin Aziz Cebbar Mütekebbirdir Allah onların koştukları işlerden münezzehtir O öyle Allah'tır ki Halık Bari misavvirdir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ederler. Ve O azizdir, hakimdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an'ın durumunu ve azametini belirterek değerinin yüceliğini açıklıyor ve kalplerin Kur'an ile huşu bulması gerektiğini ve onda yer alan gerçek vaatlerle Kuvvetli tehditleri duyunca, kalplerin ona bağlanması gerektiğini bildiriyor. Ve şayet biz bu Kur'anı bir daha indirseydik, dağ bile onun ahşetten başlayarak parça parça olacaktı. Dağın katılığı, ağırlığıyla bu Kur'anı anlayıp düşünebilselerdi, Allah Azze ve Celle'nin korkusundan başlayarak paramparça olurlardı. Öyleyse Rabbimiz Subhanehu ve Teala soruyor ey insanlar nasıl oluyor da sizin kalpleriniz yumuşayıp ona boyun eğmeyinler Ve Allah'ın haşiyetinden parçalanmıyor? Halbuki siz Allah'ın emrini anladınız. Kitabını okuyup düşündünüz. İşte biz bu misalleri insanlara anlatırız. Belki düşünsünler diyor. Allah Subhanehu ve Teala kardeşlerim bundan sonra kendi isim ve sıfatlarına giriyor ki o öyle anlatır ki ondan başka ilah olmadığını görülmeyeni ve görüleni bildiğini rahman olduğunu rahim olduğunu ondan başka tapılacak her şeyin boş olduğunu ve onun görüneni görünmeyeni bildiğini haber veriyor yani bizim gözlemlerimizle görebildiğimiz ve bizim için görülmesi mümkün olmayan Bütün varlıklar o bilir Ne yeryüzünde ne de gökyüzünde Ne büyük ne küçük Ne değerli ne değersiz Hiçbir şey onun için gizli ve saklı değil Hatta karanlıklardaki bir karınca bile Evet O öyle bir Allah ki Ondan başka ilah yoktur Meliktir Bütün eşyanın maliki odur her şeye karşı konulmaksın ve savunulmaksın tasarruf eden de odur. Kuttus'tur. Yani temiz manasında mübarektir. Yüce melekler onu takdis eder. Selamdır. Zatında sıfatlarında ve fiillerindeki kemaliyle her türlü ayıplardan ve eksikliklerden münezzehtir. Mü'mindir onun yarattıkları, yaratılanların kendilerine zulmetmeyeceğinden emin olmuştur. Müheymindir, o kullarının yaptıklarına şahittir, azizdir, her şeye galip, emri altına alandır ve cebbardır, mütekebbirdir, zorlayıcılık yalnız ona yaraşır, büyüklerine yalnız onun içindir. Allah onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. En güzel isimler O'nundur. Ve öyleyse Allah Subhanahu ve Teala'ya O'nun en güzel isimleriyle seslenelim ve dua ederken de O'nun isimlerini tevessür edelim. Allah Subhanahu ve Teala kendisini hakkıyla tesbih eden, hakkıyla zikreden, emir ve nehilerine boyun eğen sanlı kulların arasına bizleri de koysun razı olduğu o mutluların arasına bizleri de kaldık. Elhamdülillahi abdülillah.